Değerli izleyenler, Akdeniz'in tanıkları programında bir konukla birlikteyiz. Konuğumuz, uzun yıllar Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı yapan e, sevgili e, Erdoğan Kahya. Sayın Kahya'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz sizinle e, eski dostuz ama bir yayında ilk kez karşılaşıyoruz. Değil mi? Evet. evet. Bunu üniversite. benim sınavımda görüyorsunuz. Yani. <gülüyor> evet. Biz, e, i̇zleyicilerimiz e, bilsinler, üniversite çağlarında beraber evet. okuduk. Tabii yaş olarak ve okul, sınıf olarak benden girayar Cenk büyüktü. Üstelik öğrenciliklerimiz de bizim. Olmayın. Sağ olun. Okul işgal ettiler, ederdik. Yürüyünden <gülüyor> yürürdük. Evet. O oralara girmeyorduk. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, gençlik günler geri gelmiyor. Evet. O güzel yıllardı. Evet, evet, doğru. Yani heyecanlı yıllardı. Sevgili Kaya, biz Akdeniz'in tanıkları programında, Radyobox'ta, Antalya odaklı kentin yerleşim düzenini, yaşama biçimini, üretimini, dağlarını, ormanlarını, köyünü, kentini, analiz etmeye çalışıyoruz konuklarla. Zaman zaman ben tek başıma yapıyorum. Zaman zaman konuklarla yapıyoruz. Çağımızda medya çok önemli bir kurum. Antalya'da da son yıllarda medyada önemli gelişmeler oldu. Hem sayısal olarak hem de yeterince olmasa bile kalite olarak önemli gelişmeler oldu. Siz de bu geçiş döneminde uzun yıllar bu kurumun başkanlığını yaptınız Antalya'da. Başarıyla yürüttüğünüzü bir çok insan gibi ben de tanıyayım. Teşekkür ederim. Ee, bu bağlamda ele alırsak Antalya hani belki bugünden çok dünden başlayarak bugüne nasıl geldi Antalya? Onu birlikte bir inceleyelim isterim. Evet. Şimdi olaya medya açısından e, baktığımızda e, Antalya'da yerel gazete sayısı sizin de söylediğiniz gibi e, 2009-2008 e, yılında 40'lara kadar yükseldi. Evet. E, ta başından alırsak işi Cumhuriyet'in kuruluşu döneminde daha doğrusu Milli Mücadele yıllarında 1922'de Antalya Gazetesi yayın hayatına başlamış. E, Antalya Gazetesi'nin temelinde Anadolu Gazetesi var. E, işte İzmir'de çıkan Anadolu Gazetesi. E, İzmir'in işgalinden sonra Antalya'ya makineleri takalarla getirilerek kaçırılıyor, kaçırılarak burada e, yaylı hayatını sürdürmüş. Mücadele yıllarında e, yerel gazetelerden e, Atatürk çok yararlanmış. Çeşitli e, yerel gazetelerde değişik müstahak isimlerle e, makaleleri bizzat kendisi kalem almış Atatürk. Bu gazetelerden biri de Anadolu gazetesi o zaman. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1952 yılına geleceği kadar Antalya'da dört tane yerel gazete olmuş. Bunlar çıkış sırlarına göre Şelale, İleri, Hürses. Antalya birinci tabi evet. ve Hürses. Evet. Yani 30 yıllık süreçte dört gazete Antalya'da yerel olarak o günkü tek iyi planlarla tipotekniğiyle basılan Gazeteleri, her günün ayrım matbaası var. Gazete çıkarmışlar. 1952'den sonra 1985 yılında Express gazetesi çıkmış. Ya, 30 sene. Yar, arada da 33 sene sonra bir yerel gazeteye tanık oluyoruz. O zaman aslında bir de hem yerel hem yaygın basını 1980 öncesi ve sonrası diye... Bölüyorum ben her konuşmamda. Evet. Hayır diyorum. çünkü bir 1980 hemen her sektörde olduğu gibi bir kırılma noktasıdır. Bu bunu da medya sektörü, yaygın basında özellikle çok geniş biçimde yaşadı. Yerel basında da bu daha sonraki yıllarda silahet etti. Şimdi ne oldu 1980 sonrası? Rahmetli Özal 1983'te tek başına idare gelirken. Medyanın çok büyük desteğini aldı. Çünkü 12 Eylül itilal Yönetiminin bir belli bir partiyi işaret etmesine toplum tepki gösterirken topluma medyada öncülük etti o konuda. Medyanın o vasfı ile özel seçim kazandı. Medyayla ilişkileri çok iyiydi ama bu ilişkilerin iyiliği çok kısa sürdü çünkü her iktidarda olduğu gibi Özal da medyayı yönetmek istedi buna bazı gazeteler test dedi tabi medya ilişkileri de bu kez Özal'la birlikte bir de medya ticaret ilişkileri, iktidar ilişkileri gelmeye başladı, başladı. Asil İstanbul'da İstanbul'da Günay'da satın almasıyla birlikte de bu ilişkiler daha üst düzeylere çıktı. Ne oldu? Ee, bu gazete satın alan sermayenin başka işleri vardı. O güne kadar gazete sahiplerinin hepsi gazetecilik dışında başka bir işle uğraşmazlardı. Uğraş, uğraşanlar da çok kısa sürdü. Hepsi zarar ettiler. Başka işi beceremediler. Oysa 80 sonrası sermaye gazete sahipliğiyle soyununca kendi asıl işlerinin daha iyi yürümesi için medyayı silah olarak kullanmaya başladı. İktidar, i̇ktidarlarla iyi ilişkiler içinde olmak zorundaydı. Oysa gazeteler 1980 öncesi iyi Gazete halkın tarafını tutan gazeteydi. Hangi gazete olursa olsun mutlaka yönetime, merkezi yönetime, hükümete ee, aleyhte olurdu hükümeti en çok gazeteler eleştirirdi. Hükümetleri sadece bir hükümete mahsus değil. Gazeteler eleştirirdi ve halk o gazeteye daha çok itibar ederdi. Çünkü biz toplum olarak eleştirmeyi seven bir toplumuz. Sonra e, sermaye e, medyada tekerleşti. E, belli ellere iki gruba geçti. E, Rabat-ı Türkiye'de iki buçuk basın var bu çok geliyor diye bir laf etti. O zaman pek ciddiye almamıştık. Kastettiği iki buçuk basın, bir tekel basını, bir dinci basın, buçu da Cumhuriyet ve Ulusalcı diğer onun çevresindeki daha çok da yerel gazetelerdi. Büyük yerel gazetelerdi. Şimdi bu medyadaki tekerleşme süreci öyle hızlı gelişti ki medyada haber ikinci plana düştü. İlan, para kazanma, eee ticari bir meta haline geldi gazete para kazanılan bir yer haline geldi iş yeri haline geldi. Tam ayrıca tehlikelisi de patronların kendi özel işlerinin daha iyi yürümesi, daha çok kar elde etmesi, daha çok para kazanması, iktidar ilişkilerde daha da geliştirmesi nedeniyle de toplum adına hizmet vermemeye başladı. Medya nasıl görevi halkı bilgilendirmek iken halkı hükümetlerini istediği gibi ya da anlaştıkları kurumlarını istediği gibi bilinçlendirme gibi bir e, tehlikeli e, olay geldi. E, promosyonlar başladı. Tabaktan tavaya, yağdan süte kadar e, gazeteler ekinde hediyeler vermeye başladı. Gazete ikinci <gülüyor> ürün haline geldi. E, evet. Topluma hiçbir şey vermemeye başladı. Ardından televizyonların çıkışıyla birlikte ...yayın ilkeleri... ...prensipleri ortadan kalktı. Televaryok kültürüyle yetişen... ...bir gençliğe hitap eden... ...televizyonlar çıktı. Bütün bunları üst üste koyduğun zaman... ...medyanın topluma karşı... ...vecibelerini yerine getirdiğini... ...söylememiz çok mümkün değil. Peki İstanbul yaygın basında bunlar... ...olup biterken... ...yerel basında ne oldu... E, yener basında da e, gazete çıkartmak çok kolaylaştırıldı e, siyasal iktidarlar tarafından. E, aslında demokrasinin gereği, basın özgürlüğünün gereği tabii ki gazete çıkartmak izne tabi olmayacak. E, kolaylaşma da nedeniyle de e, affedersiniz aynen Pıtrak gibi Anadolu'da gazeteler çıkmaya başladı. Şimdi e, basın yayın informasyon genel müdürlüğü kayıtlarında Anadolu'da çıkan gazete sayısı 2080 bin seksen görünüyor. Ancak üç üzerinde, Türkiye'de şu anda, yerel gazete çıkıyor günlük olarak. Şimdi yerel gazetelerin kendini beğendirme gibi bir çabası hiç olmadı. Olduğu iller sayılır, İşte İzmir, Yenasır gibi bölgeler. Bursa belki. Bursa. Eskişehir. Eskişehir, Kocaeli. Evet başka da sayamayız. Yani bu kadar sınırlı illerde okuyucunun beğendiği yaygın basın kuruluşlarının gazeteleri gibi kaliteli gazete üreten ve satan 3-5 Bunun dışındakiler devletin verdiği resmi ilanı alıp okuluna topluma hiçbir şey vermeden oradan elde ettiği 3-5 kuruluş karla geçimini sağlayan asıl işleri belki de matbaacılık asıl iş matbaacılık işini yaparken de ya nasıl olsa matbaam var bir gazete çıkarsam resmi ilan alsam kötü mü olur diye gazete çıkarıyorlardı. Şimdi e, basın ilan kurumu e, devlete devletin kamuya ait devlet ihalelerinin e, yasa gereği duyurulması e, gerektiği için e, yerel gazetelere devlet ihalelerini iki kez yayınlatmak zorunda. E, bunu da basın ilan kurumu organize eder. Basın İlan Kurumu'nun olmadığı illerde, şubesinin olmadığı illerde de bu görevi valilikler, valiliklerde de genellikle Basın Hakkılı İçkiler Müdürlükleri bu görevi deruhte ederler. Şimdi asıl sorun buradan kaynaklanıyor. Çünkü e, topluma hiçbir şey vermeden, devletin verdiği resmi ilan parasının artırarak, oradan kazanç elde ederek e, gazete çıkartanlar bu topluma hiçbir şey vermedi. Sadece e, işte elinizi kirleten mürekkebi nedeniyle kötü baskı, içeriği olmayan hepsinde aynı haber. Hatta e, daha önceki yıllarda İstanbul gazetelerinde bugün çıkan haberleri kesip onları koyarak e, bir ertesi gün okuyucusuna sunmaya çalışan gazeteler peyda oldu. Anadolu Ajansı'nın daha iyi örgütlenmesiyle ajansa abone olup yanında hiç adam çalıştırmadan gazete çıkartanlar başladı. 1900, 2008 yılında Antalya'da Antalya ölçeğine inelim evet e, yaklaşık 2008'de 13 e, 2007'de 13 gazete vardı 2008 yılında 40-40'a falan çıktı bu gazete sadece. peki bu, bu artışı neye bağlıyorsunuz yani ben şiirkaçı şimdi, tahmin ediyorum ben... şimdi bu, Neydi artış, o? bu artış bir e, gazete çıkartmak çok kolay gazete patronu olmak isteyen insan sayısı çok. Bir matbaa şartı yok. Matbaanın olması şart değil. Antalya'da bir matbaa kuruldu o yıllarda. Bu matbaa şu anda 13 gazeteyi basıyor. O zaman da 20 gazetenin hemen hepsini basıyordu şey gibi e, fabrikasyon e, çıkış sırası diye. gelen baskıya giriyor. Sırası gelen akşam üzeri beşte baskıya başlıyor. Gece e, sabah karşı 4'e kadar basıp bütün dersleri veriyor. Hepsi birer adet basıyor, veriyor, teslim ediyor. Bu kolaylık e, günlük olarak da baskı parasını alıyor. E, i̇nsanlar günlük yaşıyorlar e, bu işe meraklı olan insanlar. Bugün sana geliyor işte ya bir ilan, bir abone ol falan bugün matbaaya para ödemesi yapacağız. Matbaanın o gün parasını ödediği zaman rahat, ertesi günü düşünmeye başlıyor. Böyle gazete patronları türedi. Şimdi bu tabii ki kaliteyi, fesli sayısının çok olması kaliteyi artırmıyor. Daha da düşürüyor. Yan yana koyuyorsunuz bütün gazeteleri. Hepsinin içeriği aynı. hepsinde aynı haberler. E, farklı hiçbir tek haber yok. Kendi ürettiği haber yok. Anadolu Ajansı'nın haberiyle gazete çıkarıyorlar. Şimdi tabii ki iyi denetim yapılmadığı için de devletin verdiği resmi ilanı valiler eşit olarak taklaştırıyor hepsine. Şimdi vali için bu resmi ilanı 5 gazete almış. 25 gazetelerimiz. Çok değişen onun açısından değişen bir şey yok. Paylaştırıyor çünkü. Hiçbiriyle de hiçbir vali, hiçbir genel gazete sahibi de yani, yani. sorun, sorun yaşamak istemez. Tabii, tabii. Çünkü eğer onun resmi ilanını vermezsem evet. yarın valinin aleyhinde yazmaya başlarlar. Evet. Böylece ip koptu. Şimdi biz o zaman gazeteciler cemiyeti başkanıydım. Basın ilan kurumunun burada şu başmasını istedik. Gazete büyük bölümü de karşı çıktı buna. Çünkü basın ilan kurumunun şubesinin olduğu illerde e, bazı yaptırımlar var. Mesela e, bir yerel gazete asgari 4, 7 kişiyi 212 sayılı kanuna göre istihdam, basın, istihdam etmek zorunda. En az 7 kişiyi. Gaze, gaze, gazetenin e, 700 tane piyasada 300 tane abone sistemiyle satılması gerekiyor. 1000 tane gazeteyi satmak gerekiyor. Ee, buna benzer e, sigorta çalışanların sigorta ve vergilerinin 90 iş günü içerisinde yatırılması gerekiyor. Başka sektörlerde sigortaya beyanname vermeniz yeterlidir. Bunu, e, bunun parasını yatırıp yatırmamak işçi ilgilendirmez. E, sosyal güvencesi devam eder. Ama e, medyada bu, bunun yatırılması şartı da getirildi. Böyle olunca tabii o e, 30'lara 40'lara çıkan gazete sayısı şu anda e, 16'ya düştü. Bunlardan 13'ü resmiyle alıyor. 3 tanesi alamıyor. Mecibeleri yerine, bu mecibeleri yerine getirdiği için. Belki biraz daha e, kaliteli e, gazeteler verilmeye başlar. Oysa daha kaliteli olması lazım. Anladım. Yani yani gazetelerin... Ben bu konuda e, bana katılır mı bilmiyorum. Siz bir kere Beşin Hanım'ı söyleyeyim Çok güzel örgütleriniz. Herhalde Türkiye'de de bu işi yerelde en iyi bilen insanlardan biri sizsiniz. Estağfurullah. Ee, hayır gerçekten böyle. Ee, ben şunu merak ediyorum. Ee, mesela Bursa, bildiğim kadarıyla Bursa, Eskişehir bu işi 40 sene önce halletti. Yani değil mi? Yani aşağı yani yukarı 40 yoksa bile 30, 30 sene, sene önce, önce hani? İzmir daha şeyin İzmir daha önce binasının daha eskidir yani evet. 120 yaşında binası. Binası 120 evet. yaşında. Yani o bu, burada olmamasının nedeni ne? yani kendi şeyimize gelelim şimdi. Yani Akdeniz'in tanıkları olarak yani bu bölge nedir? Bir de tırnak içinde şeyi sormak istiyorum. Bu merkezdeki durum. İlçeler herhalde daha e, şey ...daha böyle sevimsiz ve... tabii anlamında. Resmi, resmi ilan konusunda oralar biraz daha kavga ediyor. Çünkü Hı. paylaşım orada... ...rakamlar düşük olduğu için... E, ...üç gazete çıkıyorsa... ...üçünü de beslemez resmi ilan. E, Birbirleriyle kavga ediyorlar. E, mesela... ...Gazi Paşa'da hiç kavga eksik olmaz... ...bu konuda. E, orada üç gazete var. O onu şikayet eder, onu şikayet eder. Denetim merkezden... ...Antalya Vali tarafından yapıldığı için... Hı. Ee, sıkıntı var ilçelerde daha fazla sıkıntı Anladım. var ha, neden e, Bursa gibi olamadık ha, yani neden bir, şey bir şehir olamadık yani bu e, Antalya'nın e, demografik yapısıyla mı ilgili e, iş e, demografik yapı ile mi ilgili mesela turizmin bu konuda çok büyük sınava yaptırması gerekirdi birçok alanda öyle olması gerekirdi ama bu bildiğim kadarıyla sağlanamadı ...dergilerle falan işi idare etmeye çalışıyor turizm sektörü. O da sığ dergilerle. Yani içinde içeriği olmayan. Evet. Sizin söylediğiniz gibi demin çok güzel işaret ettiniz. Derleme, rica ile toplanan yazılarla dergi çıkartılıyor. Evet. Doğru mu? Yani insanlar birikimlerini oraya aktarıyorlar. Evet. İşte teşekkürle geçiştiriliyor. Profesyonelce değil. Değil. Evet. Ondan sonra bu bunun beklenen düzeyde değil. Bu, bütün bunlar nedir? Yani, yani şimdi o, aslında, o. aslında bütün bu konuştuklarımız yani medyanın varoluş sebebi direğidir. Evet. Şimdi bizim bölgede maalesef e, 1980 başında geldim ben Antalya'ya. E, o zaman da böyleydi hala böyle. Maalesef okuma alışkanlığımız yok. E, okuma gazete yerel gazete okunmadığı için de yerel gazete okunmadığı için de e, denetleme de yok. Şimdi e, sokağa çıkın, e, yerel gazete alıyor musunuz diye 100 kişiye sorun. E, iki kişi falan alıyoruz diyecektir. Şimdi okuma alışkanlığı toplumda olmadığı için bu bir. İkincisi, yerel gazeteler misyonunu yerine getiremiyorlar. Şimdi yerel gazetenin nedir e, misyonu? Üç önemli misyonu vardır yerel gazetelerin. Bir, halkı bilgilendirmek birinci misyondur. Yani basın özgürlüğü zaten halkın bilgi edinme bilgal alma özgürdür Bunu medya halk adına kullanır. Bu, bu görevini maalesef yerine getirmiyor. Ee, belki de gazetelerin yazdıkları, yerel gazetelerin yazdıkları haberleri daha önce radyolar, şimdiki ortamda hele, internette, internet gazeteleri çok daha önceden, onlardan çok daha önceden veriyor. Onlar geri, bayağı gerilerde kalıyorlar. Bu geriden kalma da sebeplerden biri. İkinci misyonu, e, Yerel yöneticilere yol göstericidir yerel bazı. Yani bir belediye başkanı yerel gazeteleri izlerse, kaliteli yerel gazete varsa, bir vali, bir emniyet müdürü, yerel gazeteler bulunduğu yerde olup bitenlerin hepsini verdiği için, aksaklıkları, sorunları, çözüm önerilerini getirdiği için o yöneticilere yol gösterici olur. Antalya'da maalesef bu misyonda yerine getirilmiyor. Üçüncüsü ve e, önemli yine özelliklerinden biri, yerel yöneticilerle e, sivil inisiyatifi yerel gazeteler buluşturur. Onları birbirleriyle buluşturarak kentin sorunlarının çözümüne de yerel gazeteler önemli bir misyon üstüne çözüm ararlar. Bunlar hiçbirini bizim Antalya'daki gazeteler yerine getirmiyor. Sözünü ettiğiniz o başarılı illerde kesinlikle bu e, yapılıyor. Biz de oralarda okuma, e, gazete okuma alışkanlığı var. İsterseniz Bursa'yı örnek alalım. İsterseniz o konuya girmeden önce sizin Bursa-Eskişehir'de çalışmışlığınız hı hı. var onu biliyorum özellikle Eskişehir'de. Kısa bir e, ara verelim. Tabii. Sonra devam edelim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından sevgili arkadaşımız Erdoğan Kahya ile sohbetimize devam ediyoruz. Evet bu yani bizde niye olmuyoru kıyaslarken Bursa örneği, Bursa örneği vermek ve istedim. Şey Şimdi evet. e, Bursa'da e, Hakimiyet gazetesi e, ilk çıktığında e, offset tekniğiyle Anadolu'da yeni asır dışında gazete, basılan gazete yoktu. Hakimiyet gazetesi çıktığında Ankara'da da mı yoktu? Ankara'da yerel gazete yoktur. Ha, Ankara'da, İstanbul'da yerel gazete yoktur. Ha, evet. Yerel gazete genelde Anadolu'daki kentlerdedir. Şimdi o zaman şöyle bir uygulama yaptılar. Ben o zaman Eskişehir'deydim ve çok iyi biliyorum. Sakarya'da çalışıyordun sen o zaman. Ee, Değil mi bir ara? Yani. Ya, Sakarya'da Öğrencilik çalıştım. Yıllarında. Tabii Milli İrade'de başladım. Tabii, tabii. Sakarya'da, Sakarya'da Sakarya. çalıştım. Hürriyete geçtim sonra. TRT'de 5 e, e, yıl kadar TRT muhabirliği de yaptım orada. Şimdi Gazete bayileri, son satış noktası o kadar önemlidir ki gazetede. Burada şimdi mesela bizim genel gazeteleri vitrinin ön planında görüyor musun? Hiç görmüyorum. Hayır yok. Aşağı yerler Aşağıda bazen çıkartmıyorlar. Sürünür böyle yerler. Çünkü al, alıcısı yok. Şimdi orada ne yaptılar? Hakimiyet gazetesini en başa koydular bayiler. Bayilerle gazete yönetimi gazete çıkmadan bir toplantı yaptı. Ya. <gülüyor> Ve bayiler şunu söyledi. Her gün alışılmış müşterileri var. Diyelim ki Milliyet gazetesi alıyor. Ya Bir de bu gazete yeni çıktı bak. Yerel gazete bu. Bundan da alır mısın? Diye. Rica yerler. etti. Evet. <gülüyor> Bunu 15 gün bir ay rica ettiler. İnsanlar aldı. Bir büyük bölümü aldı. Yani bir yaygın basını alırken yanında bir tane de yerel gazete. Cumhuriyet alıyorsa bir de hakimiyet. Milliyet alıyorsa bir hakimiyet. Hürriyet alıyorsa bir hakimiyet, alıyorsa bir hakimiyet derken Hakimiyet 10 bin adet satmaya başladı. Evet. Bizim Cumhuriyet tarihimiz boyunca Antalya'daki toplam gazete satışı 11'i bulmamıştır günlük. Bütün hepsinin 50'ye kadar çıktığı dönemler de olmuştur ama 11 satamamışızdır. Şimdi bizde ne yapılıyor biliyor musun giracık? 700 tane gazete satma zorunluluğu var. Maalesef ve üzülerek söylüyorum bunu. Gazeteyi sabah 700 tane gazeteyi bayiye götürüyorlar. Öğlüye doğru gidip kendilerini satın alıyor. Bunu da herkes biliyor. Körler sağırlar birbirine ağırlar misali. Basinler biliyor bunu. Aslında çok yasal olmayan bu uygulama. Böyle gidiyor işler. Hiçbir gazete sahibi de ya da çalışanlar da ya ben farklı nasıl bir gazete verebilirim bu topluma? Bu toplum ne istiyor? Bu toplum Hürriyet Akdeniz'i, Sabah Akdeniz'i okuyor da beni niye okumuyor diye düşünmüyor kaliteli gazete maalesef verilmiyor. Kaliteli gazete verilmediği için de okuyucu yaygın basın aldığı zaman yanında yöresel bölgesel ekini de alıyor aynı paraya. Aynı para olduğu için onu tercih ediyor. Evet, çok durum, durum budur yani. Gerçekten evet. çok ilginç. Biz tabi düzelmesini umut ederek bunları söylüyoruz. Üzüldüğümüz için söylüyoruz. Ben birleşmelerini önerdim bunların. Evet, o da önemli bir konu. Mesela evet. Dedim ki 3 gazete, 4 gazete bir araya gelin, bir bölge gazetesi yapın. Yani gücünüzü birleştirin. Sizin hürriyet akdenizle sabah akdenizle rekabet etmeniz mümkün olmadığına göre hiç değilse başlangıçta güçleriniz, gücünüzü bir artırın. 5 gazete birleşse kendi gazetelerini resmi ilan almadan yine devam ettirsinler isterlerse. Bir onur meselesi yapıyorlarsa. Gene çıksınlar. Yani i̇sim hakkını devam etsin. Adam gerekirse istihdam yaratmasın. Resmiyle almayacağına göre e, öyle bir kayguları da yok. Bir iki kişiyle çık çıkabilir o gazeteler. Ama ortak gazeteye bütün emeğini versin. Evet. Kaliteli iyi bir ürün ortaya çıksın. Bu kent halkı da o kadar kozmopolite ama o kadar da kötü değil. Kesinlikle, kesinlikle bir gazeteye sahip çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben. Ama o birleşme bir türlü mümkün olmuyor. Evet. Şimdi ben sizin fikirlerinizi bütünüyle destekliyorum. Yani kabul de etmemek mümkün değil. Ancak ben yine de burada özellikle Antalya'da para kazanan sermaye kesiminin bu konuyu çok ciddiye almadığını düşünüyorum. Evet. Yani eğer bu konu ciddiye alınabilseydi, e, alınsaydı, e, bugün sıkıntı içinde olduğunu bildiğimiz yerel gazeteler e, daha farklı boyutlarda olurdu. Hem e, sayfa düzeni, dizempaç açısından, baskı kalitesi açısından, haber kalitesi açısından ve bilgilendirme, e, toplumu bilgilendirme açısından... E, ...çok farklı bir yerlerde olurdu diye düşünüyorum. Örneği de var bunu çok güzel bir, bir noktaya temas evet. ettin. Ee, Mustafa Kıvrak Kıvrak'ın <gülüyor> tarafından evet. çıkarılan gazete... Evet. ...başında özüyle senin benim evinden evet. beri konuştuğumuz... Evet. ...ideal özlemini evet. duyduğumuz evet. bir yerel gazeteydi. Evet. Şimdi Akdeniz orada hatırladım. tabii ki e, sermaye sahibinin ta tavrı çok önemli. çok önemli. Sermaye sahibi bu gazete nasıl iyi çıkabilir bilmediği için... Bile ne havalı. Akıl verenlerinde çok olması, <gülüyor> e, aklını karıştırdı adamın. Evet. Türkiye'nin her yerinden adam getirdi buraya. Türkiye'nin evet. her yerinde. Ben o, ben Akdeniz atılımda, o söylediğiniz gazetede de yazı yazdım, köşe yazdım. Biliyor kapanana ve, kadar. Evet. Ondan sonra ben e, o gazeteyi unutamıyorum. Gerçekten e, çok önemli bir işlev gördü o gazete. Kesinlikle. Yani. E, ...çok da enteresan bir örnek verdi... ...o gazete. Şimdi burada bunu dile getirmekte... ...bence hiçbir sakınca yok. Sayın Mustafa Kıbran toplum içinde durduğu... siyasetten durduğu yer bellidir. Evet. Yani rahmetli... ...bellidir nerede durduğu. E bizim de nerede durduğumuz bellidir. Ama hiç kimseden... ...hiçbir şey talep etmeden... ...gelin evet. benim gazetemde yazın dedi. Biz orada hiç kimse bize... ...şunu yaz bunu yazma demedi. Biz evet. orada istediğimiz şekilde yazdık. Şimdi açıkça itiraf edeyim burada konuyu siz açtınız. Söyleyeyim. Bugün ben o yazıları yazamam. Evet. Ama bir gün bile bana e... Niye bunu yazdın? Hayır demedi, olmadı, demediler. Tabii. Yani bunu saygıyla hatırlıyorum. Yoksa... Fakat şimdi e, burada benim e, yaygın anlattığım anlattığım sermaye ile hükümet ilişkileri burada tersi işledi Şimdi e, tabii, niye, tabii. niye kapandı gazete? Niye kapandı? E, bir organize sanayi Bölgesi ile ilgili evet. e, o dönemde çalışan arkadaşlar şimdi isimlerini e, vermemiz yanlış olur. O, yapılan bir haber vali beyi çok rahatsız etti dönemin valisini. Evet. E, ve ondan sonra e, dönemin valisi çağırdı patronu. Ya biz dedi sen iş adamısın. Evet sen iş adamısın. Biz e, bu mülkü amiriz. Bizim aleyhimizde senin bu gazetede evet. nasıl yazı yazılıyorsun evet. dedi. Dedim. Adam gazeteyi kapatma kararı aldı. Evet. Evet. Oysa oysa e, dik durabilseydi evet. o gün valinin karşısında evet. bugün Akdeniz Atılım Gazetesi hala çıkardı evet. Evet. ve çok da güçlü bir gazete evet. olurdu diye Bu, düşünüyorum. Ben. Bununla size, <gülüyor> size katılıyorum. Bununla birlikte yine de ben o dönemi Antalya'da basının deneyim kazanması açısından bir örnek oluşturması açısından Akdeniz atılımı sevgiyle hatırlıyorum. Evet evet. Gerçekten o ciddi bir girişimdi. Yani bu işin olabileceğini de gösterdi. Gösterdi. gösterdi evet yani. Bu, bu, bu, bu eksikliğimiz var. Erdoğan Bey sohbet çok güzel. Fakat şimdi Erdoğan Bey deniyor tabii Erdoğan Bey. <gülüyor> Yok. <gülüyor> her zamanki gibi sağ, Erdoğan Bey'in... Sağ ol, sağ ol, Aynı yayındayız yani. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Basının bir de şunu birkaç dakikamız kaldı. Basın e, aynadır değil mi? Ayna. Yani Bence aynı doğaya tutar, topluma tutar, tutar tabii. ekonomiye tutar, siyasete tutar ve tuttuğu aynanın aldığı, toplumdan aldığı ışığı işte siyasete, e, ekonomiye, doğaya yansıtır. Öyle midir? Bu vasfı o kadar çok önemlidir ki onun için tarafsız olmak zorundadır. Tarafsız olmak zorundadır. Şimdi medyanın, ister yaygın medya olsun, ister yener medya olsun, Haber verirken yani toplumu bilgilendirirken taraf sorması o kadar önemli ki eğer taraflı olursa toplumu bilgilendirmek değil toplumu yanlış bilinçlendirme eylemi bir yerine getirmiş olur. Evet. Maalesef bu konuda çok büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Son yıllarda bu sıkıntı daha da yüksek. E, Aklın yolu bir dediğimiz konular var. Şimdi Antalya basının evi oturup doğru konuşalım şey konusunda doğanın ve çevrenin korunması konusunda Antalya'da çok önemli katkılar olmuştur. İmar planlarında yapılan tadilatlar konusunda genel yönetimlerin eğer Antalya medyası olmasaydı daha azgınlaşacağını ben çok iyi biliyorum. Daha kötü işlere imza atacaklarını çok iyi biliyorum. Şimdi şurada beraber geldik kale içini gezdik. Kale içindeki bir sokakta iki tane çirkin yapının burayı ne kadar kötüleştirdiğini e, eski binaların restore edilmeyip kaderle terk edildiğini yerel yönetimlerin, hükümetin, merkezi yönetimin bu işe sessiz kalmasını Bu bunlar, bunları medya yazmazsa kimsenin hiçbir şeyden haberi olmuyor Hı. medyanın tabi hep olumsuz yönü değil bu topluma katkılarını da iade e, etmek Anlatmak kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Ee, özellikle doğanın ve çevrenin korunması konusunda Antalya basını e, her döneminde e, sınavdan başarıyla geçmiştir diye düşünüyorum. Peki son bir cümle. Kale için nasıl gidiyor? Valla ben akşam akşam yine kale içindeydim. Bu e, ikinci gelişim. sabahtan şimdi buradayız. Gündüz de buradayız. Akşam kale için yaptım çok kötüydü. Kimse yok. Evet. Sadece e, tekne tur gezisi düzenleyen tekneler insanlara çok kaba davranıyorlar. Kale içinde ışıklar sönmüş yattımanında. Evet. Çok üzüldüm. Çok yüreğim burkuldu. Orada iğne atsan yere düşmediği dönemleri yaşadım. Antalya Kaleiçi içi yattımanının altın elma evet. ödülünü kazandı. Sedat Simavi Vakfı ödülünü aldığı dönemi yaşadık. Sen de yaşadın. Evet, Kaleiçi Kaleiçinin mutlaka ele alması lazım. Şu anda e, Turizm Kültür Turizm Bakanlığı Kalecici'nin e, korunması, yaşatılması, işletilmesi görevini Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş. Hiç değilse şu binalar yıkılmasın, eskiyen ve restore edilmesi gereken binalara bir el atılması lazım. Mesela benim hep yıllardır e, aklımdan geçen şu vardır. Antalya'da çok başarılı sivil toplum örgütleri var. E, gidiyorlar Melten mahallesinde e, oda ve odaların hepsi bina yapıyorlar. Burada <gülüyor> Kültür Turizm Bakanlığı ya da merkezi hükümet elinde bulunan binaları restore edilmeyen, edemediği, uğraşamadığı binaları her birini birer sivil toplum örgütüne verse onlar kendine restore Resto edip girseler, de, Değil mi? o insanlar girip çıktıkça Tabii. buraya. Ya kale içi bugün en önemli sorunu, kent merkezinde yaşayan insanlar kale içine inmiyor. Ne kadar kötü bir şey. Evet, evet. Ya giriş giriş şartları mı zor? Şimdi mesela bazı insanlar için iniş ve çıkış yaya olarak çok zor, gerçekten. E bir yerlerden asansör yapalım buraya. Bir yerlerden kolay rahatlıkla oraya girebilecek imkanları yaratalım. Evet. Yani bu, şu teknolojide artık e, kale içine inmenin zorluğunu e, ortadan kaldırmak lazım. Sonra akşam bir şeye daha tanık oldum. E, Antalya merkezinden tirerci çocuklar kayboldu. Hepsi kale içindeler. O amfiteyat, amfiteyatroda işler arası bir görüntü var. Kimse bir şey yapamıyor. Orada e, tirerci çocuklar orayı konuşlanmış. Ee, şimdilik belki çevreyi rahatsız etmiyorlar. Böyle bir e, esnaf yok ortada. Müşteri yok ortada. Dükkanlar kapalı çünkü. Yani orada o, onları görenler hareket getirmezler. Kaleci. Şimdi siz e, yani konuşup sohbetimizi bitirecektik gibi ama siz e, 80 sonrasını hatırlıyorsunuz. Evet. 80 öncesi de çok ilginçti ve çok şeydi daha güzel Ya var. inanılmaz bir şey. Bu evet. dud gölgesinde meyhaneler vardı. Küçük meyhaneler vardı. Kimsenin kimseyi kazıklamadığı, affedersiniz. Evet. Kimsenin öyle hor bakmadı. Akşam balığa çıkan e, balıkçıya kıyıdan laf atılırdı. Evet. Kıyıdan o balıkçı e, yanıt verdi. Kırıksız küfürleşmeler olurdu. Yani hiç kimsenin olmadığı birbirine kızmadığı tonda, ağırlıkta evet. küfürleşmeler olurdu. Her şey bir kent yaşamı yani kentinde. yani inanılmaz bir şey. Evet. Küpten şarap doldurur. Şarabınızı küpten getirir, maşabayla boşaltırdı bardaklarını. Yani böyle bir kale içinden Dükkanların kapısını açık, açık gider, bırakır, Açık bırakır giderdi. Ya Antalya'da son son 30 yıl öncesine kadar saat yarımda dükkanlar kapanır, işte açılırdı. Evet. Giderken de adam sandalyesini koyardı kapının önüne. Metresini eğer kumaş falan satıyorsa metresini iki sandalyenin arasına koyar giderdi. Yani bunu özlüyor musunuz? Bunu özlemek başka bir şey. Ama o kültürü, o kaliteyi geliştirerek yaşatmak başka bir şey. Ben bunu özlüyorum. Evet. Niye geliştirerek yaşatamadık? Yani e, o kültürün yerine başka bir kültürü ikame ettik. Halbuki onu geliştirerek o kültürü koruyabilirdik. Tabii şimdi orada yoğun göçün etkisini göz erdetmemek kuşkusuz, lazım. Kuşkusuz. Çünkü yani, e, her milletten insan geldi buraya. Ona, ona katılıyorum. Yabancısı da geldi. Belki bu anlamda ee, arkadaşlar e, bana beni dinleyen turizmde arkadaşlar belki şey yapacak ben hep e, bu, bu konuda e, turizmin bu değerleri koruma konusunda yeterli e, hassasiyeti göstermediğini düşünüyorum. Ben biraz daha ileri gideceğim turizmcinin bu kenti hiç faydası yok Sura yani, bakmasınlar. E, Hiç faydaları yok. Yani dostlarımız Öyle, var. Ben ben Erdoğan söyledilerim. Beni, beni yani karşısına... ben söylüyorum. Bakın şimdi bu her şey dahi sisteminin başlamasından <gülüyor> evet, evet, sonra evet, her evet, şey evet. dahi sistemine karşı falan değilim. Yani sektör onu tercih etmiştir. Kabullenmek zorundayız. Ama bu sistemin hareketliliği içerisinde bu sistemin beğeni kazanması kendi de düşünmeler lazım. Tabii, tabii, yani tamam bu sistemi uygulayabilirsin ama kente bu sistemde nasıl bir şeyler kazandırabilirsin? Bunun hesabında yapacaksın. Şimdi bizim turizmcilerin ceplerinde akrep var. Şimdi Antalya Spor gibi bir takıma birinci Türkiye Ligi'nde mücadele eden en büyük süperlikte mücadele eden Antalya Spor her yıl düşüp düşmama korkusu yaşar. Neden? Parasızlıktan. Öyle ölüp, ölüp dirilir. Yani. dirilir. Bakarsak iş adamlarının desteği vardır. E, turizm yoktur. Şimdi Antalya'da Sanayi sektörü gelişmedi. Gelişmemesi de çok doğal çünkü bu kent tercihini turizmden yöne yaptı. Şimdi turizmden yöne yaptığımıza göre merkezlerinin büyük bölümü İstanbul'da zaten. Vergiler oraya yattığı için tabii, tabii. yerel yönetimler buna yeterince pay almıyor. E, Profesör Şükrü Kızılotu bir televizyon programında izledim 10 gün kadar önce ve bunu makalemde de yazdım. Diyor ki Antalya'ya gittim hafta sonu. Antalya'da önemli iş adamlarıyla da sohbet etme imkanları oldu. Merkezlerini, şirket merkezlerini İstanbul'a Ankara'ya taşıdıklarını duydum. Çok merak ettim. Niye taşıyorsunuz diye sordum. Hocam dediler. Bu Antalya'da küçük olduğu için Antalya vergi rekormenleri arasında giriyorsunuz ister istemez. Ve Antalya'da vergi rekormenleri hemen denetim altına alınıyor. Hemen hesapları, kitapları gözaltına alınıyor. Bu belki İstanbul'da da yapılıyor ama İstanbul'a taşıdığımız zaman İstanbul'da bize sıra gelinceye kadar yıl sonu geliyor. O nedenle taşıyoruz diyorlar. Bakın yani ufacık, ufacık bir devlet memurunun, vergi dairesinin yaptığı hatalı uygulama kente mal oluyor. Ne? Evet. Bu konu e, bitmeyecek önümüzdeki e, günlerde yeniden bir arada olma sözünü alarak sohbetimizi e, memnuniyetle sonlandırın. Teşekkür ederim değerli izleyenler e, Erdoğan Kahya ile birlikteydik. Bir Akdeniz'in tanıkları programını daha bitirdik. Önümüzdeki günlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.